Bin hadise tarrakalarla bizi Rabbin huzuruna çağırıyordu ama biz kendimizi aşamadık, secde ile gururumuzu kıramadık, Rabbin huzuruna gidemedik, el pençe divan duramadık, namazı eda edemedik. Orada yüz yere vurmadığımız için, burada baş aşağı cehenneme kayaya geldik. لَمْنَكُ kuminer الْمُسَلِّينَ Ve bunun arkadaşı وَلَمْنَكُ <gülüyor> نُصْعِمُ miskin, Miskin'e de bir şey yedirmiyorduk. Zaten namaz kılmanın yanında verme vardır, namaz kılmamanın yanında da vermeme vardır. Kur'an-ı Kerim'de bunlar omuz omuza beraber zikredilir. Biri ferdin şahsi hayatını tanzim, şahsi mirasını temin, öbürü cemiyetle yükselmesini, ruh bütünlüğü ve birliği içinde sağlam, sıhhatlı ve içtimai'nin tesisini hedef almış iki mübarek ibadettir. Bunlar birbirinden ayrılmaz, ayrana veil olsun. Beraber yaşayan Allah, âlâ insaniyete çıkarsın, mesut ve bahtiyar eylesin. Namazın bu kadar kutsiyetinden, fevkaladeliğinden ötürüdür ki, namaza masruf yapılan işler namaz olmamasına rağmen, nevzülühiyette namaz sayılır. Siz kalksanız, en hafifi, ve sizin dimağınızı tahriş eden en sevimsiziyle arzu ederseniz meseleye başlayayım. Kalkıp defi tabi yapsanız. içinizdeki bir kısım artıkları dışarıya atsanız. Sonra namaza hazır hale gelmek için istibra yapsanız. Evinizin içinde veya bu işe müheyyâ yerde gezinip öksürüp dursanız. Oturup kalksanız rahmet-i ilahiden ümid edilir ki namaz yolunda olan bu işi dahi Abdestsiz eda ettiğiniz halde Cenab-ı Hak namazın başka köşesine yazar. Buna da bir namaz süyyeti verir. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. El abdü bi salati ma fi talebi au kema İnsan namazdadır, namazın arkasında olduğunu geçsin. Bizimdeki hadisi cerihli ca'ri olarak bunu görüyoruz. Başka bir yerde Allah Resûlü cenab ı Hak elini sırtıma koydu, soğukluğunu işlettim. Başkabiyyete de buyurur ki, اَتَانِ الْلَيْلَ سَعَاتٍ فَقَالَ ya مُحَمَّدْ كِيمَ يَحْتَسِمُ الْمَلَعُ الْعَلَىٰ Bir gelen geldi bana dedi ki, ''Ya Muhammed, mele alada neyin tesbiki, tayini, yazılması, çizilmesinin münakaşası yapılır?'' Neyi yazmak için melekler kutuşur ve yarışmaya girişirler? Neyi yazmak için o âlem iştidaza gelir? Neyi yapmak için bizler o alemin ses ve duyarız? Bana sordu diyor, ben bütün perdeler kalkmış, her şeyin nicah, olma havası içinde, semessül etmiş bütün mukaddes âlemler, semessülat âlemi olarak nazarımı art Her şeyi görüyor ve söylüyordum. Dedim ki, fidderecat ve keffarat. Evvela birincisi insanın derece derece yükselmesinde öbürü de kendisini esbeli i götürecek hatihat ve seyyiatının keffaratında, bunlar için melekler münakaşa içinde, mele alada davalaşma ve cedelleşme vardır. İnsanı Rabbin huzuruna çıkma ve kurbiyet kazanmadan alıkoyan şeylerin keffaretinde ve kademe kademe insanın yükselmesinde arşi kemalata çıkmasında nasıl yazacağız diye cedelleşme vardır. İkincisi de, üçüncüsü de şudur. إِسْبَغُ الْهُدُو seberat. Soğuk havalarda, abdest alınması zor zamanlarda, abdesti tas tamam alma. Bunun içinde melekler cedelleşme içindedirler. وَنَقْلُ الْاَقْدَامِ لَا cemaat. <gülüyor> Cemaatlara yetişmek için yeri tepmek, tepinmek, koşmak adım adım mescitlere gitmektedir. Allah Resulü buyuruyor. Melekler bunun için cedelleşirler. Zira sen mescide gitmek üzere yola çıktığın andan itibaren namaza manen girmişsin. Namazın formüllerine girmesen girme sen dahi. Vantığarussalatibadessalat. Bir de namazdan sonra namazı bekleme. Öğleni kıldık, Rabbimize kulluğumuzu arz ettik. Bademe kılınacak bir part namaz yoktur. İkindi gelse de onu da bir eda etsek deyip onu beklemek, intizar etmek. Zayıf rivayetler. Hz. Fâtıma'ya istat edilen şey vardır. Rabbim akşam namazını kıldım. Bu gece ruhumu kabzedeceksen, yassı namazını da kılmaya beni muvaffak kıl. Yassıyı kılmış, seccademi aln alnımı sürmüş bir insan olarak huzuruna geleyim. Ve Allah duasını kabul buyurur. Hakkında takdir o istikamette olmuştur. Yassı namazını da kıldıktan sonra ruhunu Allah'a teslim eder. Bu aynı gece içinde de bir iki yakını ve çok muhterem zevci Haydar-i Kerrar hazret Ali tarafından rastî teşhizü tekvini yapılmak suretiyle ebedi alemine, ahiret alemine intikal ve intihal ettirilir. Bir namazdan sonra ayrı bir namazı bekleme meleği âlanın sakinlerini senin hakkında cedelleşmeye sevk edecek bir husustur. Şöyle yazacak böyle yazacak şöyle alkışlayacak, böyle alkışlayacağım diye cedelleşmeye sevk edecek manasında anlıyoruz bunu. Bu hadisten, bu sahih hadisten de anlıyoruz ki, insan mukaddes bir davanın yoluna girdiği müddetçe, onu yapamasa dahi, onun yolunda olduğu müddetçe o işi yapıyor gibi olacaktır. <Sessizlik> <Sessizlik> Buhari Müslim'de iştihar etmiş bu hadisi şerif, Hazreti Ömer'in naklettiği bu hadis-i şerif, bu mevzuda bizim için bir mihraptır. Ameller niyet iledir. Sen ibadet-i niyet ettiğin dakikadan itibaren, ibadet-i içine girmişsin demektir. Başka bir hadis-i şerifte ise, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha açık bu meseleyi ifade buyurur. Mescide giderken atılan her adım bir hususiyet ifade eder. Adımlarını daracık daracık atıyordu. Bana sorun, niçin böyle yapıyorum? Niçin ya Resulullah böyle yapıyorsun? Buyurdular ki Allah yolunda atılan adımlar, namaz yolunda atılan adımlar namaz gibi olur. Onun için bu adımların çok olmasını arzu ediyorum. Mescid istikametinde atılan adımların ayrı bir hususiyeti vardır. Mescid sesin solun Allah'a yükseldiği mukaddes bir yer. Geleceğim oraya Teala. Allah yolunda. Onun için... Bir kısım kimseler bu mevzuda gaflet ederek hem namazın kamilane eda edilmesi, hem 27 derece fazla sevapla eda edilmesinin şekli olan cemaatle bunu edadan çekinir çok defa, tekatür gösterir evlerinde kılarlar bunu. Halbuki benü i Selem'e Resul-i Vesselam duydu. Evler uzakta, havali Medine'de bulunuyordu. Aralarında konuştular, dediler ki, her dakika mescidde i yanında oturamıyor. Sohbetle müşerref olamıyor. Ruhen ve kalben yükselemiyoruz. Evlerimizi taşıyalım, göç edelim. Mescidin etrafında kulübecikler yapalım, orada oturalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duydu bunu. Buyurdular ki, اَتُرِيدُونَ ne enten kulu قُرْبَ الْمَسْجِدِ Mescidin yanına gelmeyi mi murad ediyorsunuz? قَالُونَ اَمَّرَدْنَا ذَٰلِكَ يَا رَسُولَ Evet öyle düşünmüştük. Mescide yaklaşalım, sana yaklaşalım, sohbetle müşerref olalım, seni dinleyelim. Günümüzün pek çoğu mescidde geçtim. Allah Resulü şöyle buyurdu, nida ederek Ben-i Selem'e Diyârekum yuktebâtarukum Diyârekum yuktebâtarukum Diyârekum yuktebâtarukum Ben-i kaldığınız yerde kalın. Mescide gelirken bıraktığınız izler ibadet sayılacaktır. Beni Seleme yerinizde sakin olun. Mescide gelirken bütün yolda geçirdiğiniz zaman ibadet sayılacaktır. Beni Seleme yerinizi terk etmeyin. Orada kaldığınız müddetçe aradaki mesafe ibadet sayacaktır Allah Celle Celaluhu. Mescid yolunda oluş, mescid içinde sayılıyor. resul Ekrem'in beyanı Allah'ın beşareti içinde. Onun için müminler, Kaldıkları evde, apartmanda hem de namazını eda etmeyecek. Büyük namazın eda edildiği, salat-ı kübranın eda edildiği, mescitlere koşacak, onları cemaatle eda etmeye çalışacak. Cemaatin sevabını alacak. Mescide gelecek ve namazımızı eda edeceğiz. İnşallah. Zira mescitler, yeryüzünde Allah mescidinin parça parça, İşaretleri müşirleridir. Bütün mescitlerden Allah mescidi olan Beytullah'a doğru tevecüh eden kıbleler birer müşir, birer iğre gibidir. İnsanın yolunu gösterir. Allah'a giden yolunu gösterir. Cemaati kübra halinde veya cemaat halinde mescitlerde eda edilen namazlar Kâbe'de ed eda edilen namazlar arasında hüsnü kabul görür inşallahü teala. Biri Allah'ın yaptığı mescid öbürü çevre çevre ona bağlı onun etrafını sarmış insanların dünyada olan mescidler. Bu mescidlerde minberler, mihraplar, bu mescidlerde minarelerin menfezleri Allah mescidinin mihrap ve minberine, Allah mescidinin minaresinin menfezine müteveccihtir. O tarafa doğru dönüktür. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri, hepimiz namazı orada kılmaya muktedir olamayacağımıza göre bu mescidlerde kılınan namazı da inşaallah Teala, orada kılıyor gibi kabul edecektir. Onun için mescidin yapılmasına, mescidin dünyadına ayrı bir ehemmiyet verilmiş. Dünyada mescid yapanı Allah ahirette bir mescid yapacaktır buyurmuştur. اِنَّمَا amuru مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ وَاَقَامَا الصَّلَىٰهِ وَاَاتَ ازَّكَاءُ وَلَمْ يَخْشَئَ اِلَّا اللّٰهِ Mescidleri kim yapar, kim harap eder? Allah'a ve ahiret gününe inanan mescidi yapar. Namazını dosdoğru eda eden mescid yapar, zekatını veren mescid yapar, Allah'tan başka kimseden korkmayan mescid yapar. Mefhumu muhalifini alırsanız, Allah'a inanmayan mescidi harap eder, ahirete inanmayan mescidi harap eder, namazsız mescidi harap eder, zekat vermeyen mescidi harap eder. Allah saygısı olmayan, Allah korkusu olmayan mescidi harap eder. Mefhumu muhalifi de budur. Mescidi Allah'a iman eden ve ahirete iman eden yapar. Onun içindeki Farik Ainat Efendimiz Medine'ye teşrif eder etmez hem askeri şuranın toplanacağı, hem sivil erkanın toplanacağı, hem ubudiyetin Allah'a arz edileceği, hem ictimai meselelerin meşveretinin yapılacağı mescidin binasına koyuldu Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Hem nasıl koyuldu? Ashabıyla beraber onun hakkında amele sözü söylemek o büyük ruhu rencide edecekse, evvela Allah sonra kendisi bağışlasın. Amele gibi kendisi de çalıştı. Sırtına icabında kerpiş aldı, eline manivele aldı, kazmayı küreye aldı, her türlü bürokratik anlayıştan uzak. İnsanlar içinde insanlardan bir insan olarak fahri kainat, mevtari mevcudat efendimiz insanlarla beraber çalışıverdi. Ammar sırtında iki kerpiş taşıyordu. Gücü iki yetişiyordu, yetiyordu, kendi bir kerbüç taşıyordu, başkaları da öyle taşıyordu. İlk iş bir mescit yaptı ve içine girdiler. Badema bu sünnet oldu. Her Fatih İslam ordusu fethettiği yerde hemen tercabuk bir mescit yapmayı düşündüler. Mescit yapmaya muvaffak olamadılarsa elde ettikleri ganimetin bir yönü olan kiliseleri hemen mescide tahvil ediverdiler. Hazreti Fatih rahmetullahi Ali İstanbul'u fetheder etmez Ayasofya'yı mescit haline getirdi. Mihraba geçti, imamlık yaptığı cemaate namaz kıldırdı. Hazreti Yıldırım Beyazet Edirne'de bir kiliseyi mescide çevir verdi. Murad Hudavendigâr abı nasip olmadı, muvaffak olamadı. Oğlu yapı verdi bu işi. Kim olursa olsun mescitler yaptı, halkın toplanacağı, dua dua Allah'a yalvaracağı el kaldıracağı, arzu ı bulunacağı mescitleri yaptılar. Mescit bütün fonksiyonuyla kendisine düşen vazifeyi yapsaydı çok büyük şeyler yapılacaktı. Maalesef biz sadece orada şekle kulluğumuzu yapacağımız binalar halini onu getirdik. Sahih hadiste Allah Resulü öyle buyurur. Siz gecede günah işlersiniz. Sabah namazını kıldığınız zaman namaz onu yıkar. Siz sabah namazı ile öğlen arasında yak tarifun sözüyle ifade ediyor. Yak tarifun. Summa tusalluna zuhr fagasaltha. Sonra öğleni kılarsınız öğlen onu yıkar. İkindi için yine günah işlersiniz. İkindi kılarsınız onu yıkar. Akşamla ikindi arasında günah işlersiniz. Ak akşamı kılarsınız onu yıkar. Sonra akşamla yatsı arasında işlersiniz, kılar. Ve başka sahibi hadisi şerifinde şöyle buyurur. Ereytum أن باب أحدكم نهراً واغتسلوا فيدخل كل يوم خمس مرات هل يبقى على جسده من درن؟ ويا هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. فكذلك الصلاة الخمس يمحو الله بهن الخطايا Beş vakit namaz, müminin kapısında çalıyor bir çay gibidir. Ki günde beş defa içine dalar ve yıkanır mümin onda. İnsanın kapısında böyle bir çay olsa, günde beş defa içine dalsa, yıkansa, çıksa, üzerinde kir kalır mı? Hayır ya Resulallah, kir kalmaz. Beş vakit namazda böyledir. Allah müminin hatalarını mahveder, siler, süpürür, tertemiz kılar, pakeyler onu, buyuruyor. Onun için mescid fonksiyonun ifade ettiği zamanda arınmış insanlar vicdan duruluğuyla, his Çalışan dimağlarla, Allah'a hesap verme havası içinde adımlarını ona göre atarak her şeyin hesabını orada yapıyor, orada planlıyorlardı. Müminler, mescitleri eski fonksiyonuna kavuşturdukları zaman cahiliye devrine ait bir şey arkaya atmış ve İslam'a, müessisi İslam Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam istikametine bir adım atmış olacaklar. Cenab-ı Hak muvaffak kılsın. Bu mevzuda bir kısım adımlar atıldı bir kısım hamleler yapıldı, bir defasında bir fakire davet de oldu, camilere eski fonksiyonunu kazandırma, haflesi, konferansı tertip ve teşkil edilecek. Ümid ederim inşallah bu istikamette gerçek kararlar alınsın ve camiler sadece şuursuzca bir kısım şeylerin yapıldığı yerler halinden çıkarılsın. Aşkli, vecdi insanların şuur derinliği içinde buğutlaşan, kulluk anlayışı içinde ibadet yaptığı yerler olmanın yanı başında, içtimaiye ait rıkısın vazifeler yapacakları yerler haline gelsin. Mescitleri Allah'a iman edenler bünyat ederler. Resul-ü Ekrem'in bu bünyat mevzuunda nasıl bir gayret içinde olduğunu size arz ettim. Aklıma hutur eden şeylerle karşınıza çıkmayı daha fıtri buluyorum. Hanedanı Osmani'den, Sultan Ahmet cennet mekan, Sevafukların padişahı, makamı cennet olsun, Kademi Paki Pâki Nebevi diye İstanbul'da teşhir edilen, topraktan veya taştan tahkir edilmiş, o mübarek cismi sarığına veya başındaki tacına, sorguç yapıp da tacım gibi başımda gezdirsem diye temennada bulunan, Büyük Hünkar. 14 yaşında padişah, 14 sene hükümdarlık, 14. Osmanlı padişahı, 14 minareli veya yaş şerefeli mescidin banisi. Delikanlı ölürken 28 yaşında. İliklerine kadar İslam şuuru girmiş. Ölüm döşeğinde heyecan ve helecanlar içinde çırpınırken. Ara sıra "Lalam ben az doğrult. Nereye hünkârım Mescide koşacağım, biraz taş toprak taşıyacağım. Zira mescit yapılırken onu şöyle görmüşlerdi. Koca hünkâr, cihan hükümdarı, eteğine taş ve çakıl dolduruyor. Ustalarla beraber harcın içine döküyor. Bazen harcı alıyor duvara döküyor. Allah'ın fakir Ahmet kulunun bu kadarcık bu işe karışmasını kabul buyur. Allah'ım zade akiret olarak bana da bunu kabul buyur, yardımcım ol diyor. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Eteğini çakıl ve harç doldurmuş. Yaptırdığın mescitte bir amele gibi çalışmış. Hazreti Muhammed'in çalıştığı gibi onun küçük bir temsilcisi. Hazret diyeceğim. Bu küçük Ahmet de öyle çalışıyordu. Muhammed'e bağlı Ahmet. Allah'ın salat ve selamı efendimiz üzerine. Rahmet ve құfranı büyükün karın üzerine olsun. Öyle düşünü böyle yaşadığı için, ölüm hele can ve heyecanlar içinde de, elbette ki eteğini çakıl dolu görecektir. Lâlem ben az doğruluk, nereye hünkârım, meside biraz çakıl ve harç götüreyim diyecektir. Rabbin huzuruna böyle gidecektir. Ve sonra, senelerce sonra torunu cennette, buhbüheyi cennette bir raftare salına gezerken görecek. Dedeciğim nasılsın diyecektir. Allah beni yaptığınız şeyleri kabul buyurarak mağfiret etti, cennete koydu. Kızcağızın sen de yakında geleceksin diyecek boynuna sarılacaktır. اِنَّمَا <coughs> يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ آمَنَا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ Mescidi Allah'a ve ahirete iman eden yapar. Başta en büyük mü'min Hazreti Muhammed yaptı sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra iman davasının bütün hademesi, İman davasının bütün hizmetkarları, taşıyıcıları, iman adına cihanın, fatihleri aynı yola uydu, aynı sünnete ittiba etti. Gittikleri her yerde mescit yaptı veya kilise-i mescide tahvil ettiler. Makamları cennat-ı olsun, ruhları şad olsun, Cenab-ı Hak o köke bağlı bizleri. Uzun zaman çürümeye terk edildikten sonra gördüğümüz filizleriyle, Kemal'e erdirsin muvaffak kılsın, o ruh, o neşve ile işlerimizi doldursun, bizi halis ve muhlis kullar eylesin inşa'Allah-u Teâlâ. Müslümanlar, namaz bahsini her huzurunuza çıktıkça devam ettirmeye çalışacağım. Burada ben kendime göre hesap edip, bir yerde kesip bir yerde bağlamaya muvaffak olamıyorum. Kararlaştırdığım, teslim ettiğim, tasavvur ettiğim şeyleri bazen bitiremiyorum. Ali önümüzdeki derslerde anlatmayı düşünüyorum. Rabbi Kerim müsaade buyurur, lütfederse inşallah önümüzdeki derste devam edeceğiz buna. Yalnız bir hususun benden arz edilmesi istendi. Bir iki hafta önümüzde, bir iki üç hafta ben aşağıdaki camide herhalde Ömür vefa eder, imkan el verirse, vazetme imkanı olursa, öbür camide vazetmem herhalde düşünülüyormuş. 2-3 hafta, hikmetinli kütmetinli mazhatın burada başlatı vazedecek, belki mütefendi vazedecekler. Sonra mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler, eyledi her şey güzel eyledi. Etti her şeyi güzel etmiştir. Hazret-i ifadesiyle vallahi güzel etmiş, billahi güzel etmiş, tallahi güzel etmiş, netmiş de güzel etmiş. Mevla görelim netmiş. Lillahil Fatih. <Sessizlik> <Sessizlik> Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillahi'llezî hedânâ li hâzâ. Ve mâ kunnâ linestezîle lev lâ en hedânallâh. وما توفيتي ولا اتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب شمل أن الله إلى ملله الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحسى ثناء عليه كما أثنى عبدنا Muhterem Müslümanlar! Bütün ibadetlerin fihristi olan namaz, müminlerin kurtuluşunun beşaretini taşır. Haşyet ve saygı dolu bir gönülle rahmet ve kerem sahibi Rabbimize karşı namaz adı altında kulluğumuzu eda etmemiz, dünyevi ve ukrevi saadet ve selametimizin, bahtiyarlığımızın beşaretini taşır. Bu müjdeyi bize Kur'an verir, kalbi haşyet dolu olanlara, iç ve dışçıyla saygı kesilmiş bulunanlara, cirmiyle, cürmüyle, hakaretiyle Allah'ın azameti karşısında yerini idrak edenlere, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın beşaretidir. Onun içindir ki, şahsi kulluklar arasında, hubudiyet arasında, namazla boy ölçüşecek ikinci bir ibadet tasavvur etmek mümkün değildir. Namaz, bütününün manasını ruhunda taşımakta, hepsinden üzerinde bir çizgi bulundurmaktadır. Zahirleri ara sıra insanın mükellef olduğu şeyler arasında insanın omuzuna binir, biner. İnsan onları eda eder, kurtulur. Fakat namaz muttasıl, insanın Allah ile alakasını temin eder. İnsanın rahmetle sılasını temin eder. İnsan günde beş defa, yerine göre on defa, hatta hayatın en tatlı durumlarını terk etmek suretiyle kalkar bu sılayı temine çalışır. Onun içindir ki, büyük bir davayı yüklenerek gelen beşerin en büyük mükellefi, Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam namaza en büyük ehemmiyeti veriyordu. Kur'an-ı Kerim namazın etrafında ciddi tahşidat yaparken, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmayandan hiçbir şeyi kabul etmiyor. Hiçbir şeyinin Allah indinde geçerli olmayacağı hükmünü veriyordu. Bizzat kendisi bu meseleye haddinden fazla ihtimam gösteriyorlardı. Kaç defa, belki kaç yüz defa dinlediğiniz şeydir. O günde beş vakit namazla ittifa buyurmuyordu. Bu münacatlasıların Gece de dahi devam etmesini diliyordum. Ve bunu yapmaya çalışıyordu. Gece kendisi için bir mükellefiyet saydığı gece namazını eda edemezse arada boşluk olmasın diye gündüz adeta onu kaza ediyordum. resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın başlayıp da ara verdiği, bazısını bıraktığı ibadet taatı adeta görmek mümkün değildir sadece ümmetine kolaylık olsun diye belki bazı meselelerde ara sıra terki melhud olsa dahi gece belki onun kat katını ifa etmek, eda etmek suretiyle kendine göre boşluk saydı o boşluğu doldurmuştur. Bu ruhla bu şuur içinde yaşamış. Muttasıl Allah'a doğru kanat çırpmış ve yükselmeye çalışmış. Vefat ederken başka şey düşünecek değildir ki Ondan son dakikalarını Hazreti Ayşe vasıtasıyla öğrenelim. Saadet hanesinin menfezi kapısı mescidin içine açılıyordu. O bir ayağı evinde, ailesinin içinde, bir ayağının mescidde olmasını düşünüyordu. İtikafa girdiği zaman mescidin içinde girerse ara sıra başını saadet hanesine ve hücresine uzatıyordu. Adeta ikiye bölünmüşdü maddesiyle de Yarısı evinde, yarısı da mübarek mescidinde bulunuyordu. İşine giderken mescidinden geçiyordu. Namazını kılıyor öyle ayrılıyordu. Evine girerken mescidine uğruyor, namazını kılıyor öyle evine giriyordu. Namaz onun için bir yol olmuştu, mescid bir uğrak, yer olmuştu. Onun için yükselilecek yer, imkan vücub arası makam olmuştu. O, bu yoldan bir an dur olmadan ilerlemiştim. Son dakikalarını yaşarken, bunun heyecan, tabir caizse hülyaları içinde geçiriyordu o dakikaları. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabi, onsuz saf bağlayıp, Rabbin huzuruna durmak istemiyorlardı. Her sahabi de gönül şu istikamette atıyordu, kalp şu istikamette bir manayı gösteriyordu. Rab vasıtası herkesin ibadetini kabul buyurur. Fakat şu muhteda-i küll rehber-i ekmelin arkasında ebedi mihrabımıza teveccühün bir neşvesi var ki biz adeta Resul Ekrem'in arkasına sığınarak kulluğumuzu onun vesayası altında, sayabanlığı altında Allah'a takdim ediyoruz. İşte bunu onsuz duyamayız. Onu önümüzde duyduğumuz zaman duyacağımız şeyleri başka zaman duyamayız. Onun için vakit geliyordu geçmeye duruyordu. Onlar kalkıp saf bağlayıp namaz kılmak istemiyorlardı. Hep önlerinde onu görmüş, onun arkasında namaz kılmaya alışmış, suz işi nameleri içinde ara sıra kendilerinden geçmiş, daha secde mevsimi gelmeden ayaklarının bağı çözülmüş, secdeye kapanmışlardı. Bundan ayrılmak istemiyorlardı. O da cemaatinin önüne çıkmak, onlara namaz kıldırmayı düşünüyordu. Ama sen gel gör ki, Hastalığın heyecan ve heyecanı, hastalığın onu aç bir ilaç bırakması, onda takat bırakmamıştı ki mescide gelsin. Humma kıvrak etraftan sarmış, bir adım atmasına imkan vermiyordu. Kendine az geliyor Hz. Ayşe diyor, sahih bu görüyoruz. Kendine az gelir gelmez namaz diyordu. Başıma bir su döküm, bir kova kendime gelirim. Başına bir kova su döküyorduk. Az kendine geliyor, doğruluyordu, bir daha bayılma geliyor, kendinden geçiyordu. Sahabi mescitte imamını bekliyordu. İmam, cemaatinin önüne çıkacağını intizar ediyordu. Heyhat, bunlar son düşüş kalkıştı. Cemaatinin önünde bir daha dize gelemeyecek, secdeye düşemeyecekti. O son dakikalarını yaşıyordu. Bir kova daha su dökün diyordu, bir kova daha su dökün diyordu. Kovalarla başına sular boşalıyordu. Sahabi kovalarla gözlerinden suları boşaltıyordu. İmam gelmiyordu, gelmiyordu, gelmiyordu. Cemaat imamın hasreti içinde, imam namazın hasreti içinde kıvranıp duruyordu. Cemaat bu, imam bu. Biz böyle cemaat böyle imam biliyor, tanıyoruz. Cemaat bu, imam bu. Allah manasının zerresini hiç olmazsa bizleri lütfetsin, ulaştırsın. Son gündü. Ecel yeli mülkünde esmeye başlamıştı. Felek ayak ayak onun şarkına yaklaşmaya başlamıştı. Arşiyamanında emanında sur sesi gelmeye başlamıştı. Hususi kıyameti kopması için bütün kaideler çözülmeye başlamıştı. Cem cemaat yine intizar içindeydi. Perde kalkınca bütün yüzler güldü. İmam geliyor diye beş aşet gamzetmeye gamz başladılar. O perdeyi kaldırdı ona artık geleceksin denmişti. Mele-i Âlâ, nedî etekleri mücevherlerle dolu seni bekliyor. Biraz da semalara şeref vereceksin. Yeter yerde kaldığın, ey semalı ve arzlı geleceksin denmişti. Vicdanı bu sesi duymuştu, perdeyi kaldırdı, cemaatini mükemmel buldu. Önlerinde nadide İmam Ebu Bekir vardı. Tekbir alıp cemaate namaz kıldıracaktı. Gayrı bunlar öte bu cemaat her şeyi halleder dedi tebessüm buyurdular. Güller açıldı, perdeyi indirdiler ve bir daha da kimse cemalini görmedi. Ebu Bekir o cemali ancak birkaç saat sonra köyünden surftan döndükten sonra yüzünden cansız ceset üzerinden kaldırdığı zaman görüvermişti. Hayatında ölümünde ikisi de tatlı. Ölümünde hayatın kadar güzel demiş. O pak alından öpü vermişti. Resul Ekrem namazın heyecan ve helecanını yaşamıştı. Namaz namaz demiş, yaşamış. Namaz namaz demiş, kovalarla suyu başına döktürmüş. Namaz namaz derken kanat çıkmış Rabbine yükselmiştir. Ömer sinesinden hançeri yemiş. Ölümün heyecanları içinde çırpınıyor. Minarede ezan sesi yükseliyor. Namaz emir el müminin deniyor. Ha kalktım diyor işte. Zorla doğrulmaya çalışıyor. Her hareketinde içinden bir şeyler dışarıya çıkıyor. Kaybettiği kanla dudaklarını hareket ettirecek hali kalmamıştır. Masmor olan dudaklarıyla namaz diyor heyecan duyuyor. Namaz diyor kıpır diyor. Namaz diyor harekete geçiyor. Kalkabileceğim diye çırpınıp duruyor halbuki kalkamıyor. Ömer de ruhunu namaz diye diye Allah'a teslim ediyor. Ömer'in sinesine hançerde namazda saplanı vermişti. Namazın aşı insan husvatı namazda olmuştu. Yüzünü yere koyan insan yüzünü yere koyacağı Rabbine yaklaşacağı. Akrabu mayakunun abdu min rabbihi fa huwas sajidun. Fa'kthur biddu'a alayh. Rabbiniz en çok yaklaştığınız an secde Öyleyse çok dua edin. Dudağı bununla tebessümle süslüyken Sinesinden hançeri yemişti. Belki orada bütün eslabın sukut ettiği anda "Allah'ım!" diye feryat edivermişti. Ve kim bilir bu ses nasıl semalarda mevceler yaptı. Aşağıda nasıl makes buldu? Lahut aleminde nasıl makes buldu bunu takdir edemeyiz. O da namaz deyip bu bezme girmiş. Namaz deyip yaşamış. Namaz deyip Rabb'in huzuruna varmıştı. Namaz diyen hangisini kurcalar karıştırırsanız karıştırın aynı şeyi göreceksiniz. O üzerimizden, omuzumuzdan, omuzumuzdan atacağımız bir suhra, bir angarya değildir. O Rabb'e kurbiyetin ifadesidir. Ve ma yataqarabu an dun bi ahabbe şeyin Allah Teala bis-sucudil hafiyye ve İnsanın gizli secde ile Rabbine yaklaştığı gibi daha sevimli bir şeyle yaklaştığı bahis mevzu değildir. Gizli bir secdede, kimsenin görmediği bir yerde, içiniz kıvırım kıvrım kıvranırken, takallübünüzü Allah nigahbanken yaptığınız secdedeki manada Allah'a o kadar yaklaşmış olursunuz ki, siz Allah'a yaklaştıkça şeytan feryazı basarak uzaklaşır. Allah Resulü şöyle buyurur. İzâ karâ al-abdû secdeten secdeden ve tezele şeytan, وَيَقُولُ وَاوْ اَيْلَهُ وَيَا يَاوْ اَيْلَهُ اِنَّهُ اُمِرَ بِالسَّجَّةِ سَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةِ وَاِنِّي اُمِرْتُ بِالسَّجَّةِ فَاَسَيْتُ فَاَلْيَنَّرِ Mümin secde ayetini okuyup yüzünü yere koydu. Rabbine yaklaştığı an şeytan ayrılır, kaçar ve vav eylah diye feryat eder. Bu secde ile emrolundu, secde etti. Cenneti ehil hale geldi, Rabbin rızasını kazandı daha ben secde ile isyan ettim, benim için cehennem mukadder oldu, der. Va ve ilahi basar ve uzaklaşır. Ey mümin, seni Rabbine yaklaştıran namazdan dur olma. Hususile secdeye çok ehemmiyet ver. Yer yer öyle bir sünnet ve müstahap yoktur. Bahane ara Rabbin azameti karşısında secde etmek için, başını yere koymak için, derdini şerh etmek için, Dinle Rabbim bu gönlümü kimse anlamadı. Dinle Rabbim bu gönlümün feryadını kimse dinlemedi. Dinle Rabbim benim derslerimin teşhini kimse derman olamadı di. De. İçini Rabbine aç. Rabbiyin nizamtu nefsif alfirli. Fa inna hurra ve illa Rabbim senden başka mağfiret edici yoktur. Nefsime zulmettim, anlamı kirlettim. Cirmimin küçüklüğüne bakmayarak büyük hürümler yaptım. Azametinle sana dehalet ediyor, gururumu kırıyor başımı yere koyuyorum. Beni mağfiret et, zira başka kapı tanımıyorum. Tanısaydım gidip onun eşiğine başımı koyacaktım, tanısaydım ona secde edecektim. Halbuki sen şahit ve nigahbansın, mücrim de olsam ayar ocağında yanmadım. Başımı ayarın kapısına koymadım, kimsenin kapısını dövmedim, kimse karşısında secde ve rükû etmedim. Başka şeylerime başkaları karışabilse bile, secdeme kimseyi karıştırmamaya çalıştım. Şeytanın vav ve edişler arasında kaçışına karşı ben fefirru Allah emrine uydum. Sana doğru filar ediyorum, sana sığınıyor ve sana dehalet ediyorum. Bu gidiş, bu seyahat, bu miraç ve bu yükseliş, bu kavsi oruç ve bu arşiyeyi Cenab-ı Hak namazda cümle fak ve temiz icdanlara duyursun kalplerimizi ibadet-i neşvesine doyursun, ibadet-i taata karşı yabancılaşmış, Namazı suhra kabilinden eda eden, formaliteci Müslümanlara namazın gerçek manasını işba buyursun. Hela inna hsene'l-kelâmi ve ablan nizam kelâmullahil Kelâmullahil-melikil-azîzil-allam. Kemâ kâleallâhu tebâreke ve teala fîl-kelam. Ve izâ kureha'l-kurânu fes-demi'u lehvânsitû lehallekum surhamûl. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشئ يا رب العالمين بارك الله الحمد لله الحمد لله حمد كاملنا كما أمر لا الله ve işte buna Muhammed anabu ve Rasulü Nabiü Muhtabar, kâdimeni Nabihi ve tekrimeni Fakâmeti Şanı Sefihi. Fakâl Allah azze ve jalla min qaylî mukhram ve amira. İnna Allah ve Ya yeha ladin aman yusallu alehi ve sallim Kama sallit alâ seyyidina, seyyidina İbrahim ve alâ âli seyyidina İbrahim fil alamin. Rabbana, inneke hamidun majid. Ve bârik alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed. Kama bârikte alâ seyyidina, seyyidina İbrahim ve alâ âli seyyidina İbrahim fil alamin. Rabbana, inneke hamidun majid. Var Allahümme eni Sıddîk, Ebi Bekşim, El Fârik, ve Uthmane ve Adi'in radiyallahu anhüm. Ve eni sahâbeti ve tabi'in, al-akkaru ve al Ve selleme teslimen kathiren ilâh yevmil haşr ve al-qarâr. Vahşurna ma'hum bil amin. amin. amin. İbadallah, Allah'ın kulları, namazda kul olduğunu göstermek üzere kulluk mahalline gelen Allah'ın kulları, yüz yere sürüp Rabbe ubudiyetlerini ibadet etmeye amade bulunan Allah'ın kulları, Rabbinizden cirminiz ve cürmünüz kadar azameti kadar korkun, Rabbinizin himayesine girin, Rabbinize tehalet edin, Rabbinize itaat edin. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُوا بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَاِيْتَاءِذِ الْقُرْبَةِ Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Kur'an'da tarif buyurduğu hayat tarzıyla, İslam'ı pratik hayatta yaşamakla, dosdoğru yaşamakla, en geniş manasıyla ihsanla, sizi görerek yaratan ve görerek hayatınızı devam ettiren hay ve kayyum olarak üzerinizden gehban olan Rabbinize O'nu görüyor gibi kulluk yapmakla sizi emrediyor. Ya en geniş manasıyla yakınlığınıza bir şey vermekle, Ali yüksek olan İslamiyet'in ufkunuzda şehbal açması istikametinde, yakın daireden başlayıp uzak daireye doğru mal ve can pazarında servetinizi sarf etmekle sizi emrediyor. وَيَنْهَا اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيْهِ يَا اِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp başkaldırmanın ve serkeçlik yapmanın her çeşisinden, telakkilerin, asırların anlayışının, insanların idrakının değil, sahibi Kur'an, Resulü i Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor, size böylece nasihat ediyor. Ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz, bir sürü yanlışlıklar eğri büğrü yol içinde tek doğru yol olan sırat-ı müstakimi bulasınız. Dost doğru bir ok gibi hedefinize vara, emr-ı içinde cennete dahil olasınız. Akimissalâh. İnna salatəten hani al-fahşayi ve al-munkar. Ve la dikrullahi akbar. Ve Allahu yamanu ma tethnaw. Sabahullah